elâ men şeytan er recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi vahde ve salatu ala men la nebiy ba'de bizni görüyorum ikinci bölümde bazı kelimelerin yani hadis usulüne geleceğim kelimelerin ıstılahi manasını görüyorum dün söylemedik belki de söylemeyi unuttuk ya da unutturuldu ıslah ne demek yani lugavi mananın dışında bir manadır ıslahi mana lugavi mana o ilimde o terminolojide kullanılan manaya ıslahi mana denir Ha, biz bunları gördük. En son şeyde kaldık. El-Hadis-ül Burada kaldık. Niye burada kaldık? Çünkü hadisi Kutsiyyü sonuna kadar anlatacak. Yaklaşık 3 sayfı falan Kutsiyyü Hadis anlatacak. Hadisi kutsi Temiz olmak, temiz etmek. Kuts. Ne olmak? İsim mensuptur. kutsi Tamam mı? Allah'a nispet edildiği için el kutsi Bu şey almış. Kutsiyyü. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izaf edildiğinden de edildiğinden de hadis. İzafet ederken yani söyleyen onu Resulullah. Mana Allah'tan el hadis Resulullah'tan geldiğini söylüyor. El-Kusiyu mana Allah'tan Teala hey, lafzına. Allah'tan şimdi Allah'a okudun mu sen burayı? Bak. Tamam inşallah. E, Huve llezî yervîhün sallallahu aleyhi ve sellem anil teâlâ. Hadis-i Kutsi dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim buyurdu ki şeklinde söylenen hadislerdir. Ben işte e, kim benim velime düşmanlık yaparsa bana düşmanlık yapmıştır. Hadisin başına baktığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet etti ki diye geçer. Hadis-i de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin ravilerinden bir tanesidir tabi. Senetteki ravilerden bir tanesidir. Ondan dolayı sigası da vardır bak. Tamam mı? Uyusemma el hadise rabbaniyye Hadise rabbaniyye veya hadisi ilahi olarak da isimlendirilir. Ama umumi olarak nedir? Kutsi olarak isimlendirilir. İlk olarak hicri 6'dan sonra filan bu tabir kullanılmaya başlanmış. Yani ıslahi olarak hadisi kutsi olarak yok. Daha önce de böyle bir mani. Hadisi kutsi terimi hicri 6. yüzyıldan sonra İlk kullanılmaya başlamış. Zaten ilk kullananlar da e, böyle bir mana yani diye, ıslahla kullanmışlar. Tamam mı? Yani mesela Sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. İnnemel a'malü bin niyat. O dedi ki Semiyatü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. İnnemel a'malü bin niyat. Resulullah dedi ki ameller niyetlere göredir. Tamam mı? Ameller niyetlere göredir. Bu normal bir hadis. Yani hadis dediğimiz zaman anlaşılan budur. Ama Semiyatü'n nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ben... Ee, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O da Rabbinden rivayet etti. Yerbi an Rabbihi şeklinde. Siyası gelecek biraz sonra zaten. Ondan sonra burada ben mütekellim zamiri Allah'a racidir. Hadis-i kutsi'de. Bir de hadis-i kutsiler genelde itikadi konularda. Allah'ın zatıyla ilgili olan konulardır. Genelde. Tamam mı? Genelde Allah'ın zatıyla ilgili konulardır. Bir de hadisi kutsi metinle alakalıdır. İstinadla alakalı değildir. Yani hadisi kutsi sahih midir değil midir? Yani senede sahihse sahihtir, senede sahih değilse sahih değildir. Yani hadisi kutsi ile hadis, merfu hadis ikisi başka başka alanların merfu hadis senede göre biz bir hadise merfu dememizin sebebi senede bakıyoruz. Senette İsnat, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise merfu. Sahabe ise mevguf, tabi ise maktuğ diyoruz. Bu senetle ilgili. Hadis-i kutsi meselesi ise metinle ilgilidir. Metin Allah subhanehu ve teala'ya ait ise veya, yani, iza, yani ona izaf ediliyorsa o zaman bu şeydir. Her zaman sakinidir. Efendim? Yok ya tabi mevzusu da olur. Ben gizli bir hazinedim keşfedilmeyi istedim diye i̇bn Arabi'nin veya tasarruçların rivayet ettikleri hadisi Ana kenzun Böyle değişik bir şey evet. El farkı beynel hadis-i kudsi vel Kur'an-i kerim. Peki, Kur'an-ı Kerim'in lafızları da Allah Subhanahu Wa Ta'la ait. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Kur'an-ı Kerim'i de Rabbinden bize rivayet etti. Hadisi de Rabbinden kudsi, Rabbinden riyadır. Aradaki fark nedir? Kale'l-Allâmetü ibn-i Hacer el-Hitemi fi şerhi ala erba'inen nevaviyye. El-Fethü'l-Mübîn bişerhin erba'in der ismi. 600 sayfa falan böyle çok çok ilmi bir kitaptır. Yalnız heytemi biraz sıkıntılıdır. Yani ondan dolayı değil. Tamam yani itikadi olur. Tamam yani ben sıkıntılı derken benden öncekiler ona sıkıntılı dedi. Hatta alusi'nin olması lazım. Cina u bilmem ne Ahmed Ahmed'in diye. Ha, böyle bir isimde de şey var. Kitap var İbn Temi'i savunuyor. Ölülerin konuştuğunu, velilerin kaybı bilebileceğini filan Resulullah'ın kabrinde diri olduğunu filan söyler. Hı hı hı. Evet. Neyse fark etmez. Kimse kim? Hicri 909 974. Tamam. 1503-1567 Evet. İ'lem Bu Allame demiş ki Türkçe'ye zevacir büyük günahlar diye kitabı tercüme etmiştir. Zevacir. Tercüme edilmiştir. Daha kendi de yetmedi Edilmiştir tamam mı? An-ihtıra kebair diye. Tamam mı? Hatta demişler bütün günah, bütün günahlar büyük günah saymış demişler heyetemiden için. Orada yani büyük günahlar sayıyor ya. Bütün günahlar büyük diyor. Evet. evet. Neyse bu allame ne demiş? Allah subhanehu ve teala hatalarını affetsin. Ne diyelim? İ'allem ennel kelamel mudafe Allah teala aksamı selat edin. Eğer kelam... Allah'a izafe edilmişse yani bir söz Allah'a izafe ediliyorsa bir söz Allah'a ait bu söz Allah'ındır diyorsa bunun üç kısmı vardır. Bir Avvaluhu ve huve bunun ilki ve en şereflisi El-Kur'anul Kerim Kur'an-ı Kerim'dir. En şerefli Allah'a isnat edilen Allah'a izafe edilen en şerefli kelime nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim li temayyizihi anil baqiyyati diğerlerinden ayrılır. Temiz eder. Ayrılmıştır. Hangi açıdan? Ey bakiyyete aksamil kelamil mudafiylehi teala. Allah subhane ve teala isnad eden, mesela Allah'ın kelamı dediğimiz zaman üç kısımmış. Bunun birincisi Kur'an-ı Kerim'miş. Allah'ın kelamı bu Allah'ın kelamıdır dediğimiz zaman. Bunun birincisi Kur'an-ı Kerim'miş. En şerifcisiymiş ve Kur'an-ı Kerim bazı açılardan diğer ikisinden ayrılır. Bir acazihi o da i'cazıdır. Mucizevi özellikleridir min evcuhin. İ'cazının da şu mecişleri vardır bak. Bir ve hiye kavruhu mu'cizeten bakiyeten ala memerri Yani kıyamet gününe kadar onun i'cazı baki kalacaktır. Hiç bozulmayacaktır. Diğer ki söyle değildir. İ'cazı yoktur. Olsa bile kalıcı değildir. Niye bunu söyledi? Mesela Tevrat ve İncil'in veya Allah subhane ve teala'nın daha önceki peygamberlere vermiş olduğu suhufların sufra roman sahifelerin belki i'caz olabilir. Biz bilmiyoruz. Onlar da mucizevi olabilir ibare bakımından. Tamam ama kalıcı değildi bak. Tamam Hadisinde belki pek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin feminden ağzından çıktığı zaman i'cazı belki olan ama kalıcı değildir. Evet. Bu bir i'caz açısından özellik ki bu mahfuzaten min at ve tebdil ve tebdilden muhafaza edilmiştir. Tamam. Evet. Tahrir onu sil yani yerine bir şey koymaya gerektirmez tahrir. Ayetten geldi al Evet. Evet. Tahrir e, yerine bir şey yerine bir şey koymaya gerektirmez. Tebdil yerine bir şey koymaya gerektir. Onun ne alıyorsun ayeti siliyorsun yerine başka bir ayet yazıyorsun tamam? Bundan korunmuştur bu bu. Ha bir de ve bi hurmeti messihi lil muhtisi. Abdestsiz olarak dokunmak ona haramdır bu bunlara göre tabii ki. Tabi tabi tabi. Sayılan görüşler de zaten. Abdesiz de dokunulabilir, okunulabilir hepsi olur. Vatila ha hürmeten o ayrı. Yani biz, ben e, kısa kollu veya kolsuz atletle kitap bile okumuyorum. Anladın mı? Ya da işte nedir? Evde rahat dolaşıyorsun. Kapriyle dolaşıyorsun. Kitap okuyacağım zaman ya da bir ilmi meseleyi tahsil edeceğim zaman normal elbiselerimi giyiyorum. Yani, o, yani bu hürmetten ayrıdır. Haramlık ayrıdır. Bu haram diyorum. Bu yani. Bir de وَتِلَاوَتِهِ لِنَحْوِ الْجُنُوبِ Cünüp olana veya cünüp'ün benzeri olan Yani kadınlar için hayız ve nifas halinde olanlara da tilaveti de haramdır. Bitti. Kadın yedi gün hayız nifas halinde veya kırk gün Kur'an'ı okumayacak, bu yani. Yani bu oldukça zor görüş bunlar. Evet. ''Ve rivayetihi bil ma'na'' Bir de manayla rivayeti de şey değildir. Caiz değildir. Tamam yani mesela ''İnnellezine keferruyu sevâun aleyhim el kafirûne'' diye başlayıp böyle rivayet edemezsin yani. Nasıl şey yaptıysan, yani nasıl nazil olduysa öyle rivayet edeceksin. Evet. Bu bitti. Bir hurmetinin bitti. Hadis-i Kutsi'den bu açıdan yani diğer ikisinden bu açıdan ayrılıyor. Diğer ikisi tilaveti haram değildir. Diğer ikisine yani diğer iki sınıf hangileri şimdi söyleyecek onları? O iki sınıfta bir eski kitaplar yani Tevrat ve İncil bozulmadan önceki haliyle Tevrat ve İncil bir de Hadis-i Kutsi diyecek üç sınıf ayırdı ya. Onların tilaveti cünür kimse onları tilavet edebilir. Hadis-i Kutsi'yi tilavet edebilir. Onun için onları abdestsiz dokunabilir Başka ma'anayla rivayet edilebilir. Bir de ve te'ayyunihi fissalati. Kur'an-ı Kerim namaza muayyendir. Tamam. Bu biraz şey yani ibare zor, zor değil miyim de? İbare çok kapalı bir ibare bu. Ee, Kur'an-ı Kerim namaza has değil. Namazda Kur'an-ı Kerim hastır. Tamam mı? Evet. Ve bitesmiyetihi Kur'anen. Ona Kur'an denir. Evet. وَبِأَنَّ كُلَّ حَرْفٍ مِنْهُ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ Onun her bir harfi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ee, her bir harfi için 10 hasene vardır. Dikkat edin. Elif, Lam, Min bir harf demiyorum. Elif bir harftir. Lam bir harftir. Min bir harftir diyor. Evet. وَمْتِنَعِ بَيْعِهِ فِي رِوَائَةٍ عِنْدِ أَحْمَدًا Ahmet'in rivayetinde Kur'an-ı Kerim'i alıp satmak nedir? Haramdır. Bundan dolayı mesela şimdiler, İkramı nedir derler. Ne kadar ikram edeceğiz buna derler. Parası ne kadar, ücreti ne kadar demezler. Kaç lira demezler eskiler. Tamam mı? İkramı ne kadar derler. ve وَكَرَاهَةٍ عِمْدَنَا Yani şafiilerin yanında da mekruhtur. Ey eşşafi'iyye. Zaten söylüyormuş. Ve وَبِالْتَسْمِيَةِ الْجُمْلَةِ minhu Onun tamamı, yani cümlesini isimlendirilir, ayeten ve sureten. Ayet ayet sure sure olarak tamamı nasıl isimlendirilmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini saydı. Kur'an-ı Kerim bu özellikleriyle ne yaptı? Şeyden tefrik etti. Diğer iki kısımda ayrıldı. Hemen sayacak olursa Kur'an-ı Kerim'in i'icazı vardır. İ'icazı bütün zamanlar boyuncadır. Tadir ve tebdilden değiştirilmekten korunmuştur. Abdest olarak dokunmak ona haramdır bu görüşe göre. Cünüp veya cünüp gibi bize burada? Misil manasında cünüp ve cünüp benzeri kimselerin onu okuması haramdır. Ma'na ile rivayeti yani ma'na ile rivayeti caiz değildir. Ondan sonra e, namazda Kur'an okunması gerekir. Kur'an olarak isimlendirilir. Her bir harfi için 10 tane sevap vardır. Alım satımın caiz değildir. Ahmet bin Hanbel'den bir rivayete göre haram. Şafi ile göre nedir? Mekruhtur. Ve ayet veya sur olarak isimlendirilmiştir. Kur'an'ın diğerlerinden ayıran özelliği bunlardır ve geyru hudiye ve geyru'l-Kur'an'il-Kerim min min bakiyetil-kutubi ve'l-ahadisil-kudsiyyati la yethbutu la shay'un min zalika bu saydatlarımızdan hiçbiri diğer peygamberlere indirilen kitaplar ve sahifelerde yoktur hadis-i kudsiyede de bunlar yoktur evet saniha Allah'a hazafe edilen kelamın ikincisi kutubul enbiya aleyhimüsselatu vesselam ey elleti enzeleha Allahu Teala aleyhim قَبْلِ تَغْيِّرِهَا وَتَبْدِيلِهَا تَغْيِّرِ ve دَنْ öncekiler, değiştir ve tebdildekiler ne değildir? Allah'ın kelamı değildir. Yani değiştirilmeden önceki Tevrat ve İncil nedir? Allah'a izaf edilen kelamdan bir tanesidir. Ama Tevrat ve İncil'de bu özellikler yoktur diyor. ثالثı ha üçüncüsü بَقِيَّةُ الْحَادِسِ وَقُسْيَةِ Diğer nelerdir? Kusri hadislerdir. Niye bakiye demiş? Değil mi? Yani şeye... Orada o fazlalık gibi. Nüskadan olabilir büyük ihtimalle. Evet. Bakıyetül <gülüyor> hadis olmaz. Tamam. Evet. وَهِيَ مَا نُقْلَ اِلَيْنَا آحَادًا Bize ahad olarak nakledilmiştir. Ey مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاتِ تَوَاتُرِهِ Yani tevatur şartı olmaksızın. Ahad olarak ee, nakledilmiştir. Bu şart değildir ama. Burada demek istediği aslında yani bu ifade çok uygun bir ifade değil. Demek istediği Kur'an'ın mütevatiren nakledilmiştir. Hadis-i Kudsi'nin Hadis-i olabilmesi için tevatür şartı aranmaz. Bunu demek istiyor. Yoksa Hadis-i de tevatiren nakledilmiş olabilir. Böyle bir hadis var mı yok mu bilmiyorum ben. allah Alem yok. Yani tevatiren nakledilen bir Kudsi hadis yok. Tamam mı? Ben bilmiyorum. Belki de vardır. Bir araştırayım ben. Veya şu an hatırıma gelmiyor. Ama anladın değil mi demek istediğimi? Hadis-i Kutsi'nin tevatüren değil, ahad olarak rivayet edilecek şartı yoktur. Yani Tevâcır şart değilse de olursa da bu engel edilir. Ha, değil. Ha. <gülüyor> yani Hadis-i Kutsi tevatüren nakledilirse, ahad olarak değil de tevatüren nakledilirse, onun Hadis-i Kutsi olmasına engel değildir. evet Burada Kur'an'dan ayırmaya çalışmış. Kur'an'ın tevatürlü ile hadislerin tevatürlü farklıdır. Kur'an'ın tevatürlüğünde Kur'an'ı kaç kişi rivayet etmiştir bize? Sayısızdır. Mütevâtir hadislerde onlar rivayet edenlerin sayısı bellidir. Tamam yani e, Kur'an tevatüren nakledilmiş ilk kelimesindeki tevatür ile mütevâtir hadisteki tevatür kelimelerinin içerikleri tam aynı değildir. Tam aynı değildir. Tamam. Evet, ı yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada ahad ile şunu da öğrendik. Ahad neymiş? Mütevatır olmuyor. Millet işte der, ahad işte tek kanaldan yok öyle tek taraf değil. Yani iki ayrı ravi de rivayet etse, o haber vahittir. Tevatır olmayan haber vahit denir. Bununla beraber bu rivayet Resulullah'tan nakledilen bu rivayet ma isnadihi la'an Rabbihi ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Rabbinden rivayet etmiştir. Tamam. İsnat. Onu Resulullah Rabbine Rabbine isnat etmiştir. Feymin kelamıhi taala o Allah'ın kelamıdır. Fatudafu ileyhi taala ve Ve bu kelam Allah'a izafe edilir galibiyetle. İbn Hacer el Haytemi'ye göre demek ki lafızlar da kime aitmiş? Allah'a ait. Evet. Zayıf görüştelemem ama. Âlim Allah böyle dedi demeden de mi? Yok. Yok Allah'a izah edilmeden de rivayet edilir. Yok. Ve tudafu ileyhi. Ve tudafu. O Allah'a izah edilir. Ve huvel ağlebu. Galibiyetle bu böyledir dedi. Ben tamamen hakları bilmiyorum. Ama Allah'a izah edilir hakkınlarımız zaten. Sigası budur. Benim anladığım ise burada tamam mı? E, belki de böyle söylüyor. Allah'a izah edilir an Rabbihi. Tamam mezmura edilecek. Ya başka bir şart yok ben. Yani. Neyse. Wa nisbetuha ileyhi e ilallahi teala. Nisbeti de Allah'adır. Tamam mı? İzafesi de Allah'adır. Nisbeti de Allah'adır. Hmm, tamam. Evet. Biraz sonra bunu açıklar da bak. E ilallahi teala nisbeti Allah'adır yani izin, nisbetu inşa in. E ee, onu icat eden ona vücut bulduran Allah'tır. Tamam mı? Liann el mutekellil lianhu çünkü duruştur <gülüyor> ki el mutekellim biha اولا ha tamam dediği şu. Tamam mı? <gülüyor> dediği yok, yok. dedi hadise şu. Hadisçiler umumiyetle tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve selle Allahu Teala böyle buyurdu. Allahu Teala böyle buyurdu. Diyerek hadisi hüsniye direkt Allah'a isnat ederler. Direkt ne yaparlar? Genellikle Allah'a isnat ederler. Ve <gülüyor> tudafu isnat edilir. İleyhi Teala Allah'a subhane ve teala <gülüyor> isnat edilir. Ve o ağlebu. Genelde bu böyledir. Tamam mı? Ve kad tudafu ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bazen de nebi sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilir. Leannehu'l muhbiru biha anillahi teala Allah'tan haber veren otur. Tamam mı? Haa şeyler iki ara cümle bunu illetidir. Allah'a izafe edilir çünkü icad eden odur. Yaptım, ettim bu böyledir diyen odur. Lafı icad eden nedir? Odur. Çünkü mütekellim odur. Mütekellim bizzat Allahu Teala'dır. Rasule izafe edilir çünkü haber veren odur. Tamam. Ama Allah'a izafesi daha çoktur. Şimdi anlaşıldı mana. Tamam? Evet. Bihilafil Kur'an-ı Kerim. Bak Kur'an-ı Kerim'in hilafi nedir? Fe innehu la yudafi illa ilih teala. Ancak Allah'a Allah, a, Allah a edilir. Hadis-i Kutsi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e de izaf edilebiliyor. Tamam. Evet. Fe yukal fii fil Kur'an. Kal Teala. Kur'an-ı Kerim hakkında Allah subhanahu aleyhi böyle dedi dersin. Ve yukal fii ha fil ahadis-i husyiyeti hadise hususylar hakkında kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فيما يرويه عن ربه dersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet etti eder. Tamam? Allah değil mi? Evet, bu da bitti. Peki waqtul fi diğer kalan sünnetler hususunda ihtilaf edildi. Hel huwa İhtilaf nerede olmuş? Hadi bakalım. Şimdi hadis-i vahiy değil mi? E, diğer her şeyler? Onlar. İhtilaf nerede olmuş? Hepsi vahiy mi değil mi? Tamam mı? Bak dikkat et. Zatında de değil. Eseri. Tabii. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan her şey vahiy mi değil mi? İhtilaf burada olmuş. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti vahiy midir değil midir? Ehli sünnet arasında bir ihtilaf yoktur. Evet ve ayet umam yentık ani el hava birinci görüşü yani onun vahi olduğunu ağzından çıkan her şeyin vahi olduğunu da eder. Ve min semma qale sallallahu bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi ela ve inni utitu'l kitabe ve misluhu ma'ahu bana kitap ve onunla beraber bir misli nazil eyv o vesunnetun ne nedir Eriki hadisi deniyor buna. Ne deniyor? Eriki hadisi. Hiçbirinizi karnı tok, koltuğuna yaslanmış bir şekilde sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı vardır. Onun helal kıldığı helaldir. Haram kıldığı haramdır Diyeren, diyen şekilde sizi görmeyeyim diyor. Bana kitap ve bir misli daha verilir diyor. Tabi isnadı hakkında çok konuşulmuştur. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Ha Bizim buradaki şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bu konuyu incelediğin zaman bu konu bir de şuna da dayanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştahat eder mi etmez mi eğer onun ağzından çıkan her şey vahiyse iştahat etmez bu konuda iki görüşünde çok güçlü görüşleri deliller var bazen karşına öyle konular gelir ki sen bir görüşü tercih edersin senin tercih ettiğin görüşe muhalifler bir soru sorduğu zaman cevap veremeyebilirsin Mesela ben burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan hepsinin vahiy olduğuna inanıyorum. Karşı taraf bana soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağaçlarını kesmeseniz daha iyi olur dedi. Onlarda kesmedi hurma ağaçları büyümedi. Bu vahiy miydi değil miydi bilmiyor. Buna cevap veremiyorum. Benim buna cevap verememem İddianın batıldığını gerektirmez. Peki niye bu görüşü tercih ettin? Deliller onun güçlükliyor. Bu da var. Tamam mı? Bu görüşü yani ee, ağzından çıkan her şey vahiy değildir. Görüşü de çok güçlü. Bu görüşün de cevap veremediği sorular var. Tamam mı? Bakıyorsun bu birçok yani bazen böyle karşına gelebilir. Bakıyorsun bu görüşte doğru. Bu görüşte doğru. İkisinde çok güçlü deliller var. İkisinin de cevap veremediği sorular var. Ama birinin cevap veremediği sorular daha böyle çetrefilli. O yüzden diğerini tercih edebiliyorsun. Tamam Ha, biz burada e, bu hususta uzun uzun durmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz ilk ikinci derste söyledik. Ona itaat etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normal senin benim gibi bir insansa sadece Kur'an'ı bize getirdi. Onun dışında bir şey söylemediyse o zaman diğerleri ne? Yani namaz kılış şekli ne? Hadi yanlış kılışa Resulullah. Biz ne yapacağız şimdi? E, yanlış kılar mı rasul? Resulullah? Rabbi tarafından korunuyor. Demek ki vahiy ile zaman diyoruz. O ikinci derste de anlatmıştık. Biz uzun vadede sünnet müdafası yapacağız. Orada sünnetin keyfiyeti nasıl vahiy oldu ve muasırların bütün itirazlarında ne yapacağız orada? Gidermeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Tamam mı? Evet. وَلَا تَنْحَصُرْ تِلْكَ الْاَحَادِيسُ اُخْصِيَّ Bu kısci hadisler فِي كَيْفِيَتٍ مِنْ كَيْفِيَةِ الْوَحْيِ Şimdi ee, vahyin keyfiyetinden iniş şekillerinden herhangi bir şekilde sınırlandırılamaz. Sadece Resulullah'a şu şekilde geldi denilemez. Bel bilakis yecuz caizir enten zila alel nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi eyye keyfiyetin minel keyfiyyatihi yani vahyin geliş şekillerinden herhangi biriyle gelebilir. Bazen öyle, bazen öyle, bazen öyle. Hepsi olabilir. Mesela örnek rüyada Uyurken rüya gibi. Ve ilgai fi firru'i. Ruh, kalp. tam göğüs. Olur mu? Ve ala lisanil meleki veya melek Cebrail aleyhisselam olabilir. Kalbine ilham edilmiş olabilir. Rüya görmüş olabilir. Hacisi kutsi bu şekillerde ne yapmış olabilir? Gelmiş olabilir diyor. Tamam. Evet. Burada kalalım inşallah. Velhamdülillah Rabbül